Merhaba, binlerce insan Kadıköy'de diren gezegen dedi. İklim değişikliğini durdurmak başka bir dünya mümkün demek için 134 ülkeden gelen 500'ün üzerinde genç aktivist Türkiye'li aktivistlerle buluştu. Sayıları binleri bulan çevre aktivistleri 29 Haziran Cumartesi günü Kadıköy'deydi. Gezi Parkı direnişinin ilhamıyla İstanbul'da bir araya gelen iklim aktivistleri bu seneye yeni başlayan küresel eksen değişimi projesi kapsamında Türkiye'deydiler. Proje iklim bilincinin artmasını sağlayacak bir hareketi tüm dünya çapında yaratmayı amaçlıyor. Hareketin aktivistleri iklimin değişmemesi için sistemin değişmesi gerektiği bilinciyle bulundukları ülkelerde çalışmalar yürütecek ve aynı zamanda küresel olarak desteklenecekler. Bu çalışmaları yürütecek iklim aktivistlerini yetiştirmek için Küresel Eksen değişim Projesi Başlangıç Eğitimi ise 24-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. 350.org tarafından organize edilen, etkinliklere destek veren kurumlar arasında Greenpeace Akdeniz, Tema Vakfı, Küresel Eylem Grubu ve WWF Türkiye dahil 45 kuruluş bulunuyor. Küresel Eksen Değişimi eğitimlerinde son nokta Numune Hastanesi önünde başlayıp Kadıköy Meydanı'na kadar uzanan İklimi Değil Sistemi Değiştir yürüyüşüyle konu. İstanbul'dan ve Türkiye'den pek çok yerden çevre ve iklim gönüllerinin katılımıyla binlerce çevre aktivisti, Kadıköy Meydanı'nı doldurdu. Saat 15 olduğunda yani 3'te sloganları, dansları, pankartları, dövizleriyle Kadıköy Numune Hastanesi önündeki caddeyi hep birlikte doldurup trafiği kestiler ve Kadıköy Meydanı'na doğru şenlikle bir yürüyüşe başladılar. Vuzvuzelalar, düdükler ve davullar seslerine sloganları şarkıyla dönüştüren insan sesleri karıştı. İklim içine harekete geçen Asyalı, Afrikalı, Avrupalı, Amerikalı binlerce insan başka bir dünya mümkün diyerek büyük bir hareketin parçası oldukları bilinciyle küresel eksen değişimini yaratma yolunda böylece ilk adımlarını atmış oldular. Bir araya gelen insanların mücadelesinin, gezegenin eksenini, gidişatını değiştirebileceğine inanan küresel iklim aktivistlerinin yol boyunca severek attığı Türkçe sloganlar arasında her yer taksim, her yer direniş, bu daha başlangıç mücadeleyi devam, rengarenk yazılarla yazılmış başka bir dünya mümkün, HES, nükleer, termik istemiyoruz, İklimi değil sistemi değiştir pankartlarının ardında hep birlikte yürüyen her renkten, her ülkeden, her yaşlanan insan her dilde yazılmış rengarenk bayrak ve flamaların yanı sıra atık kartonlardan yapılmış çeşitli de taşıdılar. Gezegen satılık değil, nükleer santrale hayır, kömürü toprakta bırak, iklimi savunuyoruz. Türkiye çölü olmasın diren gezi diren gezegen yürüyüşünün sonunda Kadıköy Meydanı'nda başlayan miting boyunca kürsüden de son yıllarda mücadeleleriyle öne çıkan ülkelerin aktivistleri ve Türkiye'li çevre gönüllülerinin yaşadıkları sorunları, mücadelelerini ve deneyimlerinden öğrendiklerini herkesle paylaştılar. Dünyanın her yerindeki termik santraller, nükleer karşı santraller, HES'lere karşı verilen mücadele bu kürsüde birleşmiş oldu. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından örgütlenen Yaşam ve Çevre Politikaları Çalıştayı gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştayda iktidarın enerji, maden ve politikalarının doğal varlıkların ve alanlar üzerinde Oluşan tahrivat, rant odaklı kentsel dönüşüm gibi konular tartışıldı. Doçent doktor Şükrü Aslan, Gezi Parkı direnişinin çeşitli kesimlerin hukuksuzluğa olan tepkisini ortaya koyduğunu belirtirken, Türkiye'de de artık bu yeni dönemde tartışma yasalara göre değil, meşruiyete ve hukuka göre yapılacaktır dedi. Programın cumartesi günü öğleden sonraki bölümlerinde ise doğanın talanı ve ekolojik kriz, sanayileşme ve enerji politikaları başlıklarında oturumlarda gerçekleştirdi. Yine bir termik santral ve yine bir yürütmeyi durdurma kararı. Hatay'ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren Burnaz Doğalgaz Termik Santrali'nin kuruluş çalışmalarının durması için Hatay İdare Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Erzin ilçesi Burnaz sahilinde Egemer şirketi tarafından kurulum çalışmaları süren termik santral yapımına engel olmak için halkın oluşturduğu Erzin Termik Santral Karşıta Platform'un avukatı Ümit Arif Özsoy, mahkemenin kararını kamuoyuna duyurmak için basın toplantısı düzenledi. Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Necdet Sökmen'le birlikte açıklama yapan Avukat Ömer Ümit Arif Özsoy, Burna sahiline yapılması planlanan bir doğalgaz ve dördüncü kömürlü termik santrallere karşı beş yıldır verdikleri mücadelede zaferre ulaştıklarını söyledi. Özsoy Hatay İdare Mahkemesi'ne Burnaz sahilinde termik santral istemiyoruz diye yaptığımız başvurunun sonrasında açılan davada termik santrallerin doğanın dengesini bozacak savını haklı bulan mahkeme yürütmeyi durdurma karar vererek kararı termik santral kuran şirkete iletmiştir dendi. Egemer şirketinin kararı 7 gün içinde itiraz hakkı bulunduğunu belirten Özsoy kararın çevre halkı tarafından olumlu karşılandığını son kararında bu yönde çıkmasını umut ettiklerini belirtti.